dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Açık radyodayız. Açık Dergi için bir röportaj yapacağız. Işın olan bir sergi açıldı Bergsen Bergsen Galeri'de, Selamiye Panoramada. Öğrenilmiş çaresizlik, 2. otorite, itaat ve kontrol üzerine. Işın Önol bu serginin küratörü. Biz bu söyleşi birkaç kere yapmaya çalıştık aslında ama aslında yaptık da fakat yayınlanacak haline zannediyorum. En son şu anda geldik. Işın merhaba. Bize Lütfen sen bahset bu sergiden. Merhaba Yeni'den. Teşekkür ederim Eser. Ee, neresinden bahsetmemi istersin önce? <gülüyor> evet birkaç kere söyleşi yapmaya çalışınca biraz sanırım <gülüyor> insan karmaşaya düşebiliyor. Nasıl ortaya çıktı aslında ondan başlayalım istersen. Öğrenilmiş çaresizlik bir e, sosyolojide de geçen aslında bir terim diyeyim. Hı hı. Belki oradan başlayabiliriz. Ee, aslında yol, terimden yola çıkılmadı burada. Ee, hani işin orta yolunda terim ilham, ilham oldu denebilir. Hı hı. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk yıllık bir süreci var bu sergi hazırlanın ama özellikle tabii hepimizi harekete geçiren gezi olaylarıyla güçlendi. Hı hı. Ee, serginin hazırlığı daha çok benim için e, Eylül ayına doğru. Hani başladı diyebilirim çünkü yaz ayları hepimiz için yani Mayıs şimdi artık yıl dönümü geldi yeniden gezinin hı hı. Mayıs ayı ayından itibaren Mayıs sonunda itibaren hepimiz geziyle çok meşguldük birçok proje birçok iş güç her şey bir tarafa itilmişti. Yani her birimiz bir şekilde bir ucundan tutmaya çalışıyorduk o kolektif düşünme biçiminin, forumların vesaire. Ama bir yandan da tabii ki düşünceler biçimleniyor, bir yandan şekil alıyor. Bu sergi tam o süreçte şekil aldı denebilir. Hı hı. Ama tabii beni burada çok en çok ilgilendiren kendi kişisel olarak yani kendi odalarımıza kapanmışken yaşadığımız o... Olayların akışı boyunca yaşadığımız psikolojik değişimlerin toplumsal psikolojiye nasıl yansıdığı ve bunun da aslında mevcut me mekanizmalar tarafından iktidar mekanizmaları tarafından nasıl fark edilir, kullanılır, manipüle edilir ve hı hı. dönüştürülebilir olduğunun farkına varmaktı. Örneğin ben toplu bir çalı, kolektif bir çalışma içindeydim Gezi Hareketi'nden sonra. Gezi'nin arşivini tutmak üzere hı hı. özellikle yurt dışında yaşayan akademisyenler, sanatçılar, kültür işçileri vesaire rol aldılar bu çalışmada ve online olarak... Gezi'nin arşivini tutmak. Yani olanın bitenin. Siteden de bahsedebiliriz aslında biraz. Burada evrivertaksim.net. Evet, <gülüyor> evrivertaksim.net bu aşamada kuruldu. Yani hemen Mayıs ayında olaylar patladığında bizler Venedik Viyaneli açılışındaydık. Hı -hı. Orada olan her birimiz bir araya gelip orada ilk tepkileri dile getirmeye çalıştık. Ve ben hemen akabinde Viyana'ya döner dönmez o dönem Türkiye'ye gelemiyordum hemen. Türkiye'de tabi bildik, tanıdık olduğumuz en önemli konu olayların hafızasını tutmaktaki. Hı hı. güçlük çünkü hep bir silme, üstünü kapama, değiştirme, manipüle etme meselesi var. Özellikle 80'lerde bu yaşandı. Birçok tanıklık yok sayıldı, hı hı. üstü kapatıldı vesaire. Ve bizler burada olamayan, İstanbul'da olamayan ya da Türkiye'de olamayan ve hareketin içinde olamayan, destek veremeyen bir dolu insan olarak en azından... Bir tarafından tutabilmek için e, bilgisayar başında yapabildiğimiz şeyi yaptık. Bunlardan bir tanesi haber yaymaktı. Diğeri ise yayılan haberleri bir arada tutmak. Hı hı. Yani dolayısıyla bugün birisi pat diye bu konuda bir araştırma yapmak istediğinde toplu olarak bilgileri e, üzerinde yazılı, çizili hem haber, makale, röportajlar, arşiv videolar aslında tam olarak arşiv, arşiv tutmaya ciddi çalıştık. Ciddi. Ama aslında belki de çok naif bir yaklaşımdı çünkü hiçbirimiz öyle arşiv geleneğinden gelen insanlar değiliz. Herkes bir şekilde akademisyen olduğu için nasıl kaynak tutulur, ne yapılır, ne edilir biraz biliyordu ama e, yapmaya çalıştığımız çok apar topar her şeyi bir tarafa getirmekti. E, o süreçte de hani hafıza tutmak meselesinde, e, biz öyle çok gömülmüştük ki olanı biteni bir araya koymaya, Politikacıların her söylediğini takip edebilme şansımız olamayabiliyordu. Bazen okuyamayabiliyorduk topladığımız haberleri. Ama sonra birdenbire örneğin işte direnişten ya da e, toplanıp bir araya gelip bir söz söylemeden sonra... ...bir cevap alacağınızı beklerken aldığınız karşılık öyle moral bozucu olabiliyor ve yılgına sebep olabiliyor ki... ...benim için biraz ilham veren bu nokta oldu aslında. Yani birdenbire her birimiz kendi o bireysel alanlarımızda bilgisayarın başında omuzlarımız çökmüş... Hiç, hiç hiçbir yol yokmuş, hiçbir çıkış yolu kalmamış ruh haline kolaylıkla girebiliyorduk. Kendi hani, kendi kapalı odalarımızda giriyor olmamıza rağmen bu aslında toplu olarak. ister istemez toplu. Ortak bir, kolektif bir duygunun bireysel yansıması ya da bireysel duygunun kolektif yansıması oluyordu. Biraz buradan çıktığını söyleyebiliriz. Öğrenilmiş çaresizlik konusuysa hani çok negatif gelebiliyor. Çaresizlik sözünden dolayı kulağa. Ama... Aslında bakış açısı hala orada var olan ve açılması mümkün olan bir kapının açılmayacağını olan inançtan dolayı onun artık hani kapı yokmuş sadece orada bir duvar varmış e gibi bizler tarafından algılanıyor olabilme ihtimaline verilen bir aslında yanıt. Dolayısıyla içinde bulunan durumu olumsuzlayan değil aksine e belki de göründüğü kadar olumsuz olmayacağına Belki de artık gör, ta, tahmin ettiğimiz kadar güçsüz olmayacağımıza dair e, bir söz söylediğini belki söylemek mümkün. Öğrenilmiş çaresizliği terim olarak da belki açmak yararlı olabilir aslında bu durumda. Evet Aslında bu e, organizmanın başına gelen sadece insanın değil e, yaşayan organizmanın başına gelen bir öğrenme e, zekanın bir özelliği. Her zaman açabildiğiniz bir kapı olduğunu düşünelim ve o kapı artık açmanız engellendiğinde e, deniyorsunuz deniyorsunuz deniyorsunuz ve bir süre sonra baz geçiyorsunuz çünkü artık zamanınızı boşa harcıyorsunuzdur. Ama bazen sadece bu kadar basitçesine kapı açmak kadar bir çaba değil de gücünüzle bütün fiziki varlığınızla yaşamınızı tehdit edecek bir uğraş vermeniz gerekebiliyor hayatta kalmak üzerine. Yapamadığınızı gördüğünüzde artık ölüm tehdidi olduğu için işin sonunda yapmaktan vazgeçiyorsunuz. Ve bu noktada yeniden denememe, onun artık yeniden açılabilir olduğunu fark etmeme hali olarak belki tanımlanabilir. Örneğin bir pre deneyiyle çok Hı -hı. bahsedilir işte. Normalde 50 santim zıplayabilen o piri bir kavanoza kapatıldığında hayvan deneylerine tamamen karşı olan birisi olarak bu hayvan deneyleri üzerine çok fazla okumak durumunda kaldım sergi sürecinde. Bu ayrıca rahatsız ediciydi. Var, var. Korkunç bir şey evet yani bu dans ettirilen ayılar vesaire falan. Ama pire deneyi çok etkili bir şekilde anlattığı için örneklemek istiyorum Hı -hı. hiç etik olarak hemfikir olmasam da. 50 santim zıpladığı ölçülen pire bir kavanoza kapatılır bu en bilinen örnek. Alttan ısı verilerek tekrar zıplaması sağlanır ve pirecan havliyle zıplarken 50 santim zıplamaya çalıştığında her zamanki gibi 30 santimlik kavanozun kapağına kafasını çarpıp. Hı hı. Kısa bir sürede o kadar zıplamaması gerektiğini öğrenir. 29 santim zıplar. Alttan zıplamak zorundadır çünkü kavanoz ısıtılıyor. Ama yukarıdan kafasını vurduğu için de her iki yönde hayatını koruyabilmek ve verilen koşullar içinde hayatta kalabilmek için 29 santim zıplamaya devam eder. Sonra bu kavanoz alınır, kapağı açılır ve pire özgür bırakılır. Ama bundan sonra gözlenir ki bu püre sadece 29 santim zıplamaya Hı -hı. devam eder. Şimdi burada tekrar bir kez daha risk alıp hayatını tehlikeye atmamak vardır bir yandan. Bir yandan boşa çaba sarf ederek enerjisini e, harcamamak vardır. Bir yandan da artık öğrenmiş olduğu e, yeni bilgi üzerinden diğerini unutması ve artık denememesi vardır. Hı -hı. Ve bunu e, insan psikolojisine ve toplum psikolojisine uyguladığınızda, buradan baktığınızda aslında bunun ne kadar ...yaşantının bir parçası olduğunu görüyoruz. Yani oy verilse bile aslında bir işe yaramayacağı... ...aslında e, demokrasinin de işlemediği... ...aslında şöyle böyle falan gibi bir sürü... ...kabullenilmiş, zaten, zaten öyle ola, ola gelen ve zaten değişmeyecek olan... ...çok fazla aslında yanı var toplumsal yaşamın. Ve bunların bir kısmı bizim kendi deneyimlerimizden... ...yani deneriz deneriz olmadığını görürüz. Çünkü karşımızda büyük bir güç vardır, şiddet vardır, travmalar vardır... En önemlisi faali meçhuller, toplu katliamlar, kayıp cinayetler ve yani çok ciddi anlamda travmalarla karşı karşıyayız aslında. Yani bu örneğin bizim ülkemiz üzerinden bakacak olursak askeri darbeler ise işte Sivas katliamı, Maraş, Maraş katliamı birçok katliamlara tanık olduk 6-7 Eylül'ü yaşadık vesaire yani tarihe baktığınız zaman size zaten ciddi anlamda travmalarla dolu yani buralarda özellikle askeri darbe çok çok ciddi bir travma toplum hafızasında. Burada zaten nasıl bir adım daha atmanızın ne kadar zor olduğuyla defalarca karşılaşmış oluyorsunuz. E, bu noktada ciddi bir çaresizlikten öte öğrenilip yani bir adım daha atıldığında bunun hem ciddi anlamda yaşam tehlikesi olduğu hem de enerji kaybı olduğu hissiyle vazgeçme haliyle. Jenerasyondan da jenerasyona aktarılan bir şey. Aynen bu, böyle. Bir yandan, bir yandan tanık olduklarınız var, bir yandan da size aktarılanlar var. Yani sizi büyütenlerin vazgeçmişlikleri. Evet. Şimdi bu tabii belki bir, bir, tamamen sadece sosyal olarak, hani sadece mimiklerle, Sözlerle, öğrenilerle aktarılmıyor. Ayrıca hani nörolojinin de bu anlamda e, araştırdığı bir bir, bir bir yanda genlerle bunun nasıl Hı -hı. aktarıldığı. E, nörolojik olarak o, o etkilerin nasıl aktarıma devam ettiği vesaire. Be, benim uzmanlık alanım tabii ki değil. Yani bu Hı -hı. konuda çok fazla söz söylemem mümkün değil ama hani gözlemlerimizden yola çıkarak nelerden vazgeçtiğimizi ve nelerin zaten işlemeyeceğini her birimizin birey olarak inanmasa bile toplumun genelinde bu tür kanılar... ...hani bir taksiye bindiğinizde, minibüse bindiğinizde, sohbet ettiğiniz... Hı hı. ...normal şartlarda karşılaşmayacağınız bir insanla... ...birdenbire vapurda giderken, sohbet ederken... ...çok sık duyduğunuz e, sözler vardır. Örneğin seçim öncesi sohbet edersiniz. O aman herkes çalıyor zaten. Değil verir mesela. Hı hı. O kadar yerleşik kanı bir iç, iç içe o aman ve zatenler... E, bir, bir toplumsal bilgi oluşturur ki içinden çıkılması çok çetrefilli ve belki imkansız gibi hissedilen bir hal alır. Bu öğrenilmiş çaresizlik meselesi de e, bu noktada belki o kadar imkansız olmayabileceği açısından yaklaşa, yaklaşıyor diyebiliriz. Ya da e, topluluğu kıyımlarda örneğin e, 1945 sonrası yani Yahudi katliamı sonrasında yapılan çalışmalarda da görülüyor ki bazı durumlarda aslında binlerce insan orada bir yerlere sürülmekte bir yerden bir yere ama sadece iki tane üç tane asker var bazı noktalarda ve o insanlar aslında o üç askeri güç dışı bırakıp özgür kalabilecekken öyle bir öğrenmiş oluyorlar yani bunun üzerine de yani buralarda da çok fazla başvuruluyor bu terimi ben de biraz bugün üzerinden bakmak istedim şu anda içinde olduğumuz o kolektif duygu halinin bununla ne kadar ilgili olabileceği üzerinden bakmak istedim konuya evet bu Otorite, itaat, kontrol üzerindeyi güzel bir alt başlık ve paragrafla açtım galiba. İşlerden çok spesifik olarak bahsetmek istemiyorum ama ben sergi görmüş bir insan olarak bu başlığın her bir işe çok güzel bir şekilde oturduğunu düşündüm. Ve serginin bütünselliğini de bütün bu anlattıklarının hepimizin de deneyimlediği, kimimizin uzaktan kimimizin yakından meselelerle çok güzel örtüştüğünü düşündüm. Ve... Serginin yerleşiminden de biraz bahseder. bahsedebilir miyiz? İşlerin bir kısmı zaten var olan işlerdi. Hani obje olarak hayata geçmiş. Hatta başka bağlamlar içinde üretilmiş. Hı hı. Ama sonra sanatçılarla ortak konuşmamız üzerinden bu bağlam içinde yeniden düşünebildiğimiz işlerdi. Hı hı. Her birine ortak karar verdik. Ee, ama çoğunlukla olarak işler orası için üretildi ya da orası için sanatçılar tarafından uyarlandı. Aslında mekandan bahsedersek simetrik bir mekan, konstrüksiyon da aslında bağlayıcı yerde konumlanmış durumda tam olarak. Tam olarak öyle. Orada bir koridor oluşuyor mekanın sağ, sol kanadı, sağ kanadı arasında geçiş yaparken. Ve tam bu geçişi yapacağınız sırada bir birdenbire kendinizi bir inşaat alanında buluyorsunuz ve... O hani çok da tekin olmayan alandan hı hı. E, yürüyerek e, galeri alanında hayatınıza devam etmeye çalışıyorsunuz. Tam o steril ve steril olan ve olmayan arasındaki e, ince ayrımda buluyorsunuz kendini. Belki de Pınar Öğrenci'nin işiydi. Hı hı. Doğrudan e, inşaat ve yapılaşma alanını serginin içine çok da gerçekçi bir şekilde oturttu. bizim için normalleşen, her an yanından yöresinden geçtiğimiz şu inşaat halini serginin e, içine oturttu. buralarda... O yani sadece birebir objelerin ya da sanat işlerinin bu öğrenilmiş çaresizlik meselesiyle ilgilenmesinin yanı sıra hayatın kendisi içinde izleyicinin birdenbire galeri daha sterilize edildiğini düşündüğümüz galeri alanında kendisini bularak aynı gündelik yaşamında hep karşılaşa geldiği çaresizce de ya da müdahale edemeyeceği şekilde maruz kaldığı o dış etkilerin. Aynısıyla galeri alanında karşılaşması diye özetleyebiliriz. Belki evet, çok iş... uzun ve karışık bir cümle oldu yok, ama. Yok, o i̇şten belki kısaca bahsedersek daha açıklayıcı olabilir. Bu bir konstrüksiyondu. Bir inşaat konstrüksiyonuydu. Evet. İki ayrı video üretmişti. Hı hı. Birisi Hamburg'da Ikea inşaatının yapılması sırasında Hamburg'da bir residency de bulunuyor Pınar ve orada etkilenip ürettiği bir video. Bir diğeri ise Taksim Yayalaşma projesi içinde ürettiği bir video. Burada OSB denen ahşap panellerle yapılmakta olan konstrüksiyonun önüne çekilmiş bir set var. Tabi tarifi çok, çok kolay değil. Ne kadar görselleşebiliyor bilmiyorum dinleyicinin zihninde. Bu setlerin arkasında bir inşaat ola gelmekte. Arkasındaki sesleri duyuyoruz. Ee, Pınar'ın burada yaptığı bu setlerin önünden geçen yayanın yani aslında yolu kesilen, hayatına müdahale edilen yayanın dönüp arkada olan olup bitmekte olan o inşaata bakma arzusuyla bulduğu deliklerden arka tarafı izleyiş anlarının videoları. 6-7 dakika işte tripodunu oraya yerleştirip uzun uzun geçen giden insanları insanları videoya alıyor Pınar. Ee, Hamburg'da yapılan da bir minik detay e, bir dikdörtgen bir boşluk şey için e, yayalar için kesilmiş e, inşaatı yapanlar tarafından ki e, görebilsin gelen geçen insanlar. Taksim'dekinde ise insanların e, kırıp açtığını görüyoruz evet, o deliği. Şehircilik anlayışına halkın müdahalesi oluyor galiba. Aynen. Ve Pınar bu böyle bir konstrüksiyonu e, galeri alanında kurdu ve bu videoları Setin arka tarafına yerleştirdi ve sergiyi gezen insanları bu yaya konumuna koyarak arkadaki o görüntüyü deliklerden bakacakları şekilde yerleştirmiş oldu. Tabii tüm o inşaat gürültüsü vesaire arka taraftan duyuluyordu. Hmm. Ee, böyle bir müdahalesi vardı sergi alanına. Bu noktada sanatçılardan bahsetmek yerinde olur. Fatih Aydoğdu, Burçak Bingöl, Teresa Henrik, Oliver Holtz. Feratışık gözde ilkin Julia Altın, Pınar öğrenci, Yasemin Özcan, Sevim Sançaktar, İrem Tok, Maya Vuko ve hı hı. Pınar yoldaştan oluşuyor serginin ekibi ve tabii ışın öne olacak kurator olarak burada ee, birebir işlere baktığımız zaman demin de dediğim gibi hepsinin bütün bu anlattıklarımızla örtüştüğünü bağdaştığını düşünüyorum. Bir de şeyi sormak istiyorum sergi tur yaparken de bahsetme fırsatın olmuştu bundan. Sergi Turu da oldu bu arada ondan da bahsetmek lazım. Gerçi kaçırdı artık dinleyiciler. Fakat bir başka etkinlik daha olacak belki ondan da bahsederiz. Hı hı. Sergi Turu'nda Pınar'ın yoldaşın işiydi zannediyorum hı hı. o. İşten bahsederken bu aslında öğrenilmiş çaresizliğin çok farklı noktalarda birbirine bağlanan bir mesele olduğundan bahsetmiştik. Hem nörobiyoloji hem sosyoloji hı hı. hem de içinde bulunduğumuz bir gündelik algıdan. Biraz ondan bahsedebilir misin? Hı. Tabii Pınar diğer hani sergideki diğer işlere göre oldukça farklı bir açıdan bakmış oldu. Kendisi sanat ve bilim alanında doktorasını yürüten, bir yandan mimari, bilgisayar bilimi ve sanat alanında halihazırda yüksek lisansını vesaire tamamlamış bir sanatçı. iki çalışmayı bir arada götürüyor şu anda. Bu da tabii ki onun işlerini doğrudan eee etkiliyor. E, nörobiyoloji alanında çalışıyor şu anda ve o alandan bakmak istedi bu konuya. Öğrenilmiş çaresizlik e, meselesi psikoloji ve dolayısıyla toplumsal psikoloji ve sosyoloji üzerinden hmm. araştırılırken bir yandan da e, yaşanılan travmaların e, beyinde ne gibi ee, hani nöroloji açısından ne gibi izleri olduğuna da tabii ki bu alan bakıyor. O tabii ki işleri çok daha e, estetize edilmiş ve hani form, formla direkt karşılaştığınızda doğrudan bunu okumuyorsunuz ama altyapısını, işlenen travmaların bir e, birey üzerinde yerleşen o bilginin ona nasıl yerleştiği ve bunu ileriyene nasıl aktardığı üzerine çalışıyordu. Bunun üzerine iki tane yeni iş üretti sergide. Hı hı. Ve e, mitolojiden seçtiği iki karakterle e, İki cenin hayal ederek onları işte Kronos ve Kassandra onların hafıza ile olan ilişkileri üzerinden iki cenin tahayyül edip onları üretti. Yerleşen tüm bu bilginin zihinde hani ödem oluşturan tüm bu, bu çaresizlik hissine yol açan geçmiş deneyimlerin geleceğe nasıl aktarılabileceği ve bunun nasıl minik müdahalelerle değiştirilip yön değiştirebileceği üzerine ilginç sözler söylediğini... Söylemek mümkün bu işlerin Bütün işlerden tabii ayrı ayrı bahsetmek isterim ama vaktimiz elverdiğince sanırım genel olarak yola çıkarak hareket etmeye çalışıyorum. Sergi turunda bir kısmını kaçırdım çünkü. Bu sergi turu meselesi de bana çok samimi geliyor. Birebir işi yapan kişiyle konuşabiliyor olmak ve karşı karşıya olmak, o varlık, fiziki varlık olarak orada olmak çok kıymetli geliyor. O yüzden de çok güzel bir detay olduğunu düşünüyorum. Ve bir etkinlik daha olacak diye bahsetmiştim. Hı hı. Onu yapmak istiyorum aslında çok. Birazcık da sebebi şu. Şimdi sergi turunda benim için önemli olan her şeyden önce hani izleyiciyle tabii ki buluşmak çok önemli oturup hani neler yapılmaya çalıştı bunu paylaşmak ama bizim için sanatçılar arasında da ciddi bir e, hafıza tazeleme <gülüyor> ve neler yapmaya çalıştığımızı biraz da birbirimize anlatma şansı oluyor çünkü e, sanatçılarla ben birebir tek tek konuşma şansına tabii ki sahibim ama tüm o süreçte herkes kendi işine kanalize olmuş durumda. Sergi kurma süreci de zaten tam böyle bir süreç. O işlerin nasıl yerleştirileceği işte doğru teknik e, çözümleri bulmak vs. Gayrı koşuşturmacası derken açılış geliyor gündeme ee, ve işler üzerinde gerçekten hepimiz e, ortak bir kafa yorma sürecine giremeden de e, açılış işte yemek hoşçakal güle güle ve bitiyor Hı -hı. o konu ve bu benim için biraz e, yani her birimiz için bir eksiklik bir çünkü çok çalıştık üzerine ve herkesin söyleyecek çok sözü vardı o yüzden biz çok hevesle hani bir Cuma akşamı apar topar yapmak zorunda kaldık sergi turunu kimse gelemeyecek olsa bile en azından Hı -hı. bizler için iyi bir hafıza tazeleme ve fikir alışverişi yapma şansı olur diye toparlanmaya karar verdik ama neyse ki insanlar kalkıp gelebildi onca şehir kalabalığı birçok etkinlikler vardı cuma günüydü vesaire ama videolu insan gelebildi neyse ki Berat Işık da hatırlayıp sağ olsun Diyarbakır'dan geldi Hı. onun yani çünkü sanatçılardan işlerini birebir dinlemek eşin oluşum sürecini ve daha sonra bu sergi içinde yeniden kurgulanış sürecini onlardan dinlemek çok çok etkileyiciydi diye düşünüyorum. Çok önemliydi ya da bizim için. Evet, e, Yasemin di sanıyorum. Yasemin Özcan da o da buna özel olarak değinmişti. İzleyiciyle de karşı karşıya olmanın kıymetli ve değerli olduğunu onun için de. Paylaşıyor olmak böyle şeyleri daha algılanabilir kılıyor sanıyorum bir de bir izleyici olarak söylüyorum aslında söylediğimi. Yani işin kendisinin orada söyleyebildiği bir söz var tabii ki ama bir de e, sanatçının o süreciyle karşılaşmak ve bunun üzerinden yeniden bir hani tabii ki bizim için orada değerli olan sadece sergiyi sunmak değil sonrasında oturmak ve hep beraber sohbet etmekti. Kaldı ki e, hani gece on buçuğa kadar süren bir Hı -hı. foruma dönüşmüş evet. oldu güncel konudan, konulardan ilhamını alan bir proje ve birçok iş tam da bunun üzerinden üretildi ya da yeniden üretildi. Evet. Bu yüzden hani hiçbir şey söylemeden kapıyı kapatıp gitmek bizim için böyle çok iç burkucu olacaktı. Evet. Diğer etkinliği de söylemek istedin Hı -hı. sen Eser. Diğer etkinlik tam olarak kesinleşmediyse bile serginin kapanış dönemine denk getirmek istediğimiz bu öğrenilmiş çaresizlik üzerine çalışan uzman özellikle e, şiddete uğramış kadınlarla çalışan e, feminist bir psikologla görüşmek istiyoruz. Çünkü bu onların alanında çok sıkça yaygınca kullanılan ve üzerinde çalıştıkları bir e, alan. Öğrenim, Hı. ticaresizlik. E, bir diğeri daha çok toplum e, psikolojisi. Şimdi direkt isim vermek istemiyorum çünkü tam Hı. olarak onaylanmadı bunlar. Daha çok toplum psikolojisi üzerinden aynı ala, e, alanda çalışan bir başka... Psikolog ya da sosyolog diyebileceğim e, bir, bir başka uzman. E, bir diğeri de daha çok nörobiyoloji alanında çalışan bir uzman olmasını istiyoruz. Ve bu yani konuştuğumuz birkaç insan var bu konuda. Birazcık şunun tedirginliğinden ben bunu istiyorum. Öyle ya da böyle ne kadar küratöryel ve sanatsal açıdan baksak da başka bir alana el atmış oluyoruz. Hı -hı. Ve bu bizim uzmanlık alanımız değil. Ve ben burada çok, e, aslında çok basit bir bağlantıyla yola çıkıyoruz. Birey psikolojisinde olan bir aslında zekanın ürünü olan ama bir defo gibi rol gören, gören bu özellik nasıl olur da toplumsal psikoloji de bu kadar büyük bir yankı bulur ve iktidar mekanizmaları tarafından bu şekilde manipüle edilir, yönlendirilir ve bizler nasıl bunun bir parçası olarak kendimizi buluruz? Yılgınlık ve vazgeçme nasıl hayatın parçası haline gelir ve politik duruşu, ...nasıl değiştirir, dönüştürür. Ve bunun üzerinden biraz uzmanlarla bir araya gelelim... ...konuşalım istiyoruz. Mümkün olursa. <gülüyor> bunun üstüne Fatih'in, Fatih, Fatih Aydoğlu'nun işi de... ...böyle tam oturuyor gibi geliyor bana. İşte paralel Ud işin ismi de. Şu tarif etmek gerekirse de... ...birbirine yapışık iki Ud... ...fakat aslında nereden başladığını bulamıyorsunuz... diyeyim kabaca. Biraz da böyle esrarengiz oluyor... ...anlattıkça insanların görmesi için... Keyif evet. verici bir hale geliyor sanırım. Peki e, başka eklemek istediğim bir şey var mı diye sorayım ışın. Gerçi her şey konuştuk galiba. <gülüyor> her şeyi bir de uzun uzun e, bu, bu kaydın öncesinde de sohbet evet. ettiğimiz için atladığımız bir yerler var mı bilemiyorum. Ama genel olarak özetlemek gerekirse e, hem çok daha bireysel bir yerden okuyabileceğimiz işler hem de e, güncel ve içinde bulunduğumuz ruh halinin, hani neredeyse birebir temsili diyebileceğimiz onları çok yansıtan işler olduğunu söylemek mümkün. Tam şöyle bir süreçteyiz. Yıl dönümü geliyor Mayıs Direniş hareketinin bir Mayıs zaten önümüzde. Seçimler olacak vesaire ve bu toplu ruh hali, kolektif ruh hali birkaç defa değişecek. Örneğin şiddetli bir 1 Mayıs geçeceği yönünde spekülasyonlar var. Belki olacak, belki olmayacak. Ama bunu duyuyor olmak bile ruh haline doğrudan doğruya bir etki yapıyor. Seçimleri yeni atlattık. Hı hı. Ve seçimler sonrasında gerek sonuçların kendisi, gerek oylarla ilgili yapılan o spekülasyonlar, şunlar bunlar, bunların her biri... Ee, ...kolektif ruh halinde ciddi etkiler bıraktı. Ve e, yani bir yandan bir vazgeçme, yılgınlık... ...ama bir yandan da sonrası üzerine... ...tekrar hı. toparlanma, hareket etme gibi... ...bir toplu dalgalanma söz konusu. O noktada bir hafıza tazeleme e, hali diyebiliriz belki... ...şu bir araya geliş için. Serginin tarihlerinden de bahsedelim bu arada. Selanyum panoramada olduğunu söyledik. Mayıs'ın 24'üne kadardı hı hı. doğru hatırlıyorsam. Evet... Biraz merkezin dışında kalan bir yer olduğu için hani selanyum panorama deyince de tam bilinmiyor galiba. Belki e, hani Balmumcu ATV binasının hmm. arkası arka tarafında kalıyor falan diye özetlemek isterim. Çünkü çok uzak çok zor bir yer gibi geliyor kulağa. E, ama şey hani gelinmesi çok güç bir yer değil aslında. Hmm. Merkezden o kadar da uzak ve karmaşık. çetrefilli değil. değil. Peki ellerinize sağlık diyeyim o zaman ışın senin ve tüm ekibin. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.